Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. 95.0 Açık Radyo'da Hukuk Güvenliği Programı 9 Şubat 2023 Deprem, depremin hukuku öncesi ve sonrasıyla daha evvelde Açık Radyo dinleyicilerinin tanıdığı eski yargıçlarımızdan Murat Aydın konuğumuz. Hoş geldiniz Murat Bey tekrar. Hoş bulduk merhabalar. Aynur Hanım merhaba. Merhabalar, herkese iyi günler diliyorum. Umarım bundan sonra her şey hızla iyiye doğru. Döner ve e, artık daha fazla insanımızı yitirmeyiz. Kur, e, kurtarma e, işleri koordineli bir hale girer. Şimdi e, ben e, Sayın Murat Aydın'ı bir kere daha dinleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Daha önce defalarca konuğumuz oldu. Şu an e, avukatlık yapıyor Murat Bey ama eski bir hakim, e, Bayri abinin de dediği gibi. E, 1991-9 Eylül Hukuk Fakültesi mezunu doktorası var değil mi? Hukuk hakkı delillerle ilgili inanılmasam. Son bir doktora tanışmamız oldu. E, avukatlık ücreti, arama, el koyma tedbirleri, çocuğun cinsel ısmarı gibi çok önemli konularda da eserleri var Murat Bey'in. Şu anda e, emekli olduktan sonra CHP'de aktif politikaya başladı. E, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeliği yapıyor ve CHP Grup Başkan Vekili olarak görevini icra ediyor. Ve bir tesadüf e, Diyarbakır Doğumlu e, babasının e, görevinden dolayı sanırım Murat Bey ve Adıyaman geldi cumhuriyet savcılığı yapmış. Adana'da da hakimlik yaptığını ben hatırlıyorum. O zaman evet. kendisini tanımıştım. Dolayısıyla hem doğduğunuz hem yaşadığınız e, meslek icra ettiğiniz yerler şu an tavrım ağır olmuş durumda çok ağır kayıplarımız var. Bu anlamda bölgeyi de bilen bir insan olarak ve e, belediyecilik yapan, e, siyaset yapan ve hukuk e, eğitimi almış ve doktorası olan bir insan olarak sizin bize söyleyecekleriniz çok önemli. E, Doğu Anadolu fay hattında 6 Sibat'ta... E, Pazarcık merkezli önce 7-7 sonra 7-6 olarak açıklanan iki büyük deprem oldu ardı ardına. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Bu depremin kaç şiddetinde olduğu, önceden bilinip bilinemeyeceği, alınması gereken tedbirlerle ilgili durumun neler olduğu ile ilgili başlayalım. Ardından imar affıyla ve olağanüstü halim kapsamıyla sohbetimize devam edelim isterim sizce duydunsa. Buyurun efendim söz sizin. Teşekkür ederim. Yani herkese öncelikle geçmiş olsun. Ölenlere rahmet diliyorum ben de ama yani insanın içi acıyor. Her seferinde böyle geçmiş olsun diyerek, bir daha olmasın diyerek kendi kendimizi avutuyoruz açıkçası. Bir daha olacak yine insanlar ölecek. Bunu bilmek için kahin olmaya, bilim insanı olmaya falan da gerek yok. Ve biz yine benzer acıları yaşayacağız çünkü yaşadıklarımızdan ders almıyoruz, yaşadıklarımızın bize öğrettiklerini öğrenmemek için direnç gösteriyoruz. Çünkü hayatı günlük yaşıyoruz, bugün için yaşıyoruz. Bugünkü menfaatlerimizi düşünüp, bugünkü algılarımızla hareket ediyoruz. Böyle olduğu sürece de bunu yaşayacağız. Dediğiniz gibi ben bölgede uzun yıllar çalıştım. Adıyaman Gerger'de savcılık yaptım. Ceyhan ilk görev yerim, Adana Merkez daha sonra görev yerim. Hatay, İskenderun, Osmaniye, Maraş'ı, Pazarcı, Besni, Kahta'yı hepsini maalesef e, çok üzüntüyle izliyorum şu an. Hepsi daha önce sokaklarında gezdiğim şehirler, görev yaptığım yerler. Yani işler adisi bir durumda karşı karşıyayız. Eee üzücü olan şu ya da öfkelendirici olan şey artık yani üzüntülüğü de geçmiş durumdayız. Öfkeliyiz açıkçası yani. Çok açıkça öfkeliyiz. O da şu. Yani yaşadığımız şeyleri Defalarca yaşamak zorunda mıyız? Birkaç kişinin kendi kişisel yararı için, maddi ya da siyasi çıkarı için bu canlarımızı kaybetmek zorunda mıyız? Yani yıkılan binalar 99 ya da 2000, hadi 2010 öncesi olsa diyeceğim ki Türkiye bu süreci 99'dan sonra doğru düzgün öğrendi. O yüzden de eski binalar, eski yapı stoklarımızın sorunlarını hala çözemedik diyeceğim. O zaman başka bir şeyi konuşacağım. Ama hayır, daha yeni yapılan, hatta yeni yapılmakta olan binaların yıkıldığını, hatta daha sadece karkas inşaatı yapılmış, yani daha üzerinde hiçbir yükü yüklenmemiş binaların yıkıldığını görüyoruz. Ve yani bu, bu bizi öfkeye sürüklüyor açıkçası. Ben 1998 Ceyhan depreminde de Ceyhan hakimiydim. İlk görev yerimdi. Ve aynı fay hattı üzerindeki bir... Buna göre görecek küçük bir depremdi ve çok ciddi yine can kaybı olmuştu. Ben doğrusu pazarcık merkezli deprem deyince aklıma ilk Maraş ve Hatay geldi. Osmaniye geldi, Ceyhan geldi. Çünkü o, o hat üzerinde çok ciddi yıkım olması e, ta 98'de bile konuşulan bir şeydi. Dolayısıyla yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Artık bizim bu, bu tartışmaları, bu... Bu konuyu başka bir açıyla bakmakta çok ciddi, radikal, radikal kararlar almak zorundayız hepimiz. Ama bu kararları alacak kişileri de, yani siyasetçileri ki şu an ben de bir siyasetçi sıfatıyla sizinle de konuşuyorum, siyasetçileri zorlayan, itekleyen, onları hizaya getiren bir toplumsal e, demokratik tepkiye ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki bunlar şu an konuşacağımız şeyler değil, ileride konuşacağımız şeyler diye erteliyoruz ama bir yandan da az da olsa konuşmak zorundayız çünkü maalesef bu acılar bir miktar hafifleyince, bir miktar zaman geçince bunları unutuyoruz ve öfkelerimizi ak, e, akla çeviremiyoruz, üzüntülerimizi akla çeviremiyoruz ve doğru düzgün doğru düzgün kararlar alıp doğru düzgün işler yapamıyoruz. Yani artık başka şeyler konuşmanın zamanı geldi geçiyor yoksa biz aynı şeyi çok değil. Yani çok değil. 5-6 sene içerisinde bir daha yaşarız. Murat Bey bir şey sorabilir miyim? Ülün. Şimdi aynı şeyleri aynı acıları yaşıyoruz dediniz. Ben tabii acımız artmasın bundan sonra acılarımız artmasın ve şu anda yaşadığımız acıyı unutmayalım. Hı -hı. Ee, sizle son İzmir Depremi'nden sonra konuşmuştuk. Evet. O zaman e, İzmir'deki deprem bile bu bölgedeki depremi kıyaslamak mümkün değil ama ne yapılmalıydı ilk anda bu deprem haberi duyulur duyulmaz sizce ne yapılmalıydı bu konuda? Çünkü yakın ve sıcak bir deneyime sahipsiniz ve hakikaten orada e, yani başka bir tabir bulamadığım için öyle söylüyorum mutfağın içindeydiniz yani Uhum. Ne yapılmalıydı ilk ne yapılmalıydı şu anda ne yapılamıyor ne yapılmıyor. Şimdi şunu bir kere net söyleyelim. İnsanları paniğe sürüklememek ya da bir kaos yaratmamak düşüncesiyle olduğunu varsayalım. Böyle bir iyi niyetle olduğunu varsayalım. Depremin boyutu ya yeterince anlaşılamadı ya da gizlendi. Bu çok açık. Ve her gün tablonun ne kadar karanlık olduğunu Görüyoruz ki şu an orada pek çok arkadaşımız doğrudan sahada. Mesela işte e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız sanırım az önce oradan ayrıldı. Karşıyaka Belediye Başkanımız hala orada. Pek çok belediye başkanımız bizzat oradalar. Ve hepsinin söylediği şey şu, durum konuştuğumuzdan, düşündüğümüzden, algıladığımızdan da büyük. Bir kere şunu ortaya koymak gerekir. Yani ilk elden ne yapmak gerekir dediğiniz için söylüyorum. Bir kere ilk elden bunu fark etmek gerekir. Biz neyle karşı karşıya olduğumuz konusunda en azından tabii ki bütün boyutlarıyla bilinemez ama en azından bir çerçeve çizilecek kadar devletin bilgi sahibi olması gerekir. 7-4 denildi önce. Aslında bu 7-4'ün 7-5, 7-6, 7 olması çok fark ettiriyor ama 7-4 ile bile ilk anda e, yapılması gereken, ivedi yapılması gereken e, en azından tepeden yapılması gereken telaşı önlemek, kargaşayı önlemek için yapılması gereken şeyleri siz o İzmir depreminde sıcak olarak yaşadınız, gördünüz ve burada, burada hakikaten evet, burada ne yapılmalıydı? Yani ilk başta. ya Buradaki dediğim gibi e, hani öncelikle şunu söyleyelim tabii İzmir'de yaşadığımızda kıyas kabul etmez. Çok çok ciddi bir Kesinlikle. alan. Kesinlikle. Çok ciddi bir alan, çok sayıda bina biz burada yıkılan 8-10 bina, hasar gören işte değil, 60 binayla uğraşırken orada sadece bir sokaktan, bir sokakta bile bundan daha fazla bina var ki 13 milyon insanın yaşadığı bir şehirde bölgeden bahsediyoruz ve en kötüsü tabii en acısı o şehirlerde yaşayan insanların hiç değilse %90-95'inin bir bina içerisinde olduğu saatte meydana geldi deprem. Yani sokakta çalışma hayatında değildi insanlar, evlerindeydi yani. Dolayısıyla binalardaki nüfus çok yoğundu. Mesela İzmir depremi bizim için teselli bulduğumuz şeylerden birisi oydu. Bir çalışma saat içerisinde meydana geldiği için pek çok kişi binaları da değildi. Kış koşulları yoktu vesaire. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, bu kapsamın bu kadar büyük olduğu görüldükten sonra yapılacak en en en önemli şey ki İzmir'de de bunu küçük çaplı da olsa yaşadık. Yolları açık tutmak. En önemli şey. Yolları açık tutmak. Yani bu çok hayat. Ama maalesef yolları açık tutamadık. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi ve çok üzücü olanı kar. Yani karla, kar yüzünden, karla yeterince mücadele edilemediği için otoyolun kapandığı bir zaman yaşadık deprem süresinde. Ve ikincisi insanların yarattığı trafik. Bunu önlemek zorundaydık. Yani her türlü Gereken sert kolluk tedbirini alarak insanların çok e, araçlarını ile bir yerden bir yere intikallerini önlemek zorundaydık. Ve tabii hava ulaşımı. Yani dün görüyoruz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Hatay Havaalanı'nın pistini e, tamiratına girmişler. Yani çok da büyük bir hasar yok ve halledilemeyecek bir şey değildi ve hala orası bu, bu dördüncü gün hala e, uçuş yapılabilen bir yer değil. Oysa bizim askeri kargo uçaklarımız, korskilerimiz, e, ne bileyim, yangın söndürme uçaklarımız, bir sürü zor koşullarda iniş yapabilecek, kısa pistlerde iniş yapabilecek uçaklarımız var ve Hatay ve İskenderun hala su bulunamayan yerler. Bakın, içme suyu bulunamayan yerler hala. Dolayısıyla bizim bu tür depremlerimize gösterdiği ilk müdahale, ilk ve en önemli şey. Yolları açık yolları açık tutmakla ilgili bir planımızın olması, bir planlamamızın olması çok çok önemli. Ee, yani bunun dışındaki şeyler hani ilk elden yapılacak şeylerle ilgili bir sürü şey söylenir ama bir şey daha gösteriyor bize bu deprem. Maalesef ki maalesef yani çok üzülüyorum bunu söylemekten ama depremin yarattığı etkileri gidermek için koordinasyonun tek elden sürdürülmesinin önemli olduğu düşüncesiyle kurulan ve bütün yetki ve sorumluluğu kendisine bağlayan afatın yetersiz olduğunu, liyakatsiz kişilerce yönetildiğini bir kere daha görmüş olduk. Ve böylesi büyük bir depremde insanların, kurumların hepsinin birden harekete geçirilmesi gerekirken, bakın dünden beri, evvelki yünden beri görüyorsunuz, bazı müdahalelerin yapılamadığını çünkü AFAD'ın gerekli yönlendirmeyi yapmasının beklendiğini görüyoruz. Ve sonunda insanlar, belediyeler inisiyatif aldılar ve belki de dağınık olarak, belki de eksik ya da hatalı yaparak da olsa inisiyatif alarak kendi kendilerine harekete geçmeye başladılar. Depremin boyutunun büyüklüğünü baştan anlamak bu yüzden önemliydi. Yani. Sadece afatla, sadece belediyeyle, sadece işte birkaç kişiyle olamayacağını e, görmek gerekiyordu. E, bakın silahlı kuvvetler hala sahada yeterince yok. E, Milli Savunma Bakanı açıklama yapıyor işte. 3 bin, 5 bin kişi, 10 bin kişi sevk ettik diyor. Ama dikkatinizi çekerim. Yıkıldığı, teyit edilen bina sayısı 6 bin civarında. Yani 6 bin asker gönderseniz her binaya bir kişi düşer. Yani o... Bu kabul edilir bir şey değil. Ülkenin bütün imkanlarının seferber edilmesi gereken bir zaman. Ve insan buna çok üzülüyor gerçekten. Yani deprem bölgesine ya da binaya ulaşılamadığı için yardım edilememesi kabul edilir bir şey değil. Kabul edilir bir şey değil. Ülkenin Sen... değil, belki dünyanın bütün imkanlarının evet. seferber edilmesi ve bunun organize edilmesi. Evet, ilk anda bir şok olur. Olur, yani tabii. belli bir süre belli bir süre bu şok atlatamayabilirsiniz en tepede olsanız bile ama Doğru. bu kısa bir sürede kısa bir sürede hemen inisiyatif konup, organizasyon yapılıp hem ülkenin hem de dünyadan gelen bu yardımların organize edilmesi anlık yaşam için zorunlu bir şey. Evet öyle bakın bir de hani yani gerçekten yani insanın içi içi acıyor bari yani iki gün, ilk iki gün belediyelerin dışlanma çabasıyla karşılaştık yine. Yani İzmir depreminde de aynı şeyi yaşadık. Yani belediyelerin çalışmasını karartmak, belediyelerin çalışmasını yok saymak bunların bir önemi yok. İnsanlar ölüyorlar. Yani yani çok üzücü şeyler. Ee, hani yardım toplayanların kim olduğuna ilişkin tartışmalar vesaire. Zaten korkunç bir bilgi kirliliği ve maalesef hepimiz bu bilgi kirliliğini de Yayıyoruz. Çok rica ediyorum, bütün herkese söylüyorum. teyit edilmemiş, kurumsal kimliği olmayan hiçbir hesaptan bilgiyi gelen bilgiyi paylaşmayın. Yani o kadar inanılmaz ve gerçek dışı şeyler yaşıyoruz ki bunu İzmir depreminde de gördük. Yani yanı başımda meydana gelen bir olayın kamuoyunda başka şekilde yansıdığının onlarca örneğini gördüm. Yani herkes kendi algıladığı biçimiyle bir şey anlatmaya çalışıyor. Tamam insanlar iyi niyetle bir şey yapmaya çalışıyor, herkes panik halinde, dediğiniz gibi ilk anda bu krizde bu boyutu yakalayamamak da mümkün. Ama devletin en büyük siyasal organizasyon olan devletin artık e, bu kadar saat geçtikten sonra, yani 4 günü bitiriyoruz, bitirdik, yani bu kadar zamandan sonra hala e, belli şeyleri yapamıyor olması kabul edilir bir şey değil. Ama bu tabii şöyle hani yolda öğrenilmez ki bunlar. Yani bunlar için önceden hazırlıklı olmak gerekir, bilmek gerekir. Bakın tekrar söylüyor işte. Ağacı görür Hoca defalarca anlatıyor yine. İstanbul depremi daha da yaklaştı. E şimdi soruyoruz yani ne ne yapılıyor İstanbul'da? Hem yani deprem toplanma alanlarının ne kadar önemli olduğu görülmedi mi? Şimdi öyle sokak görüntüleri var ki arkadaşlarımız da oradalar. Dar, dar bir sokakta binalar iki yandan, iki taraftan yıkıldığı için sokak tamamen kapanmış. Elinizde alet olsa, vinç olsa bile giremeyecek durumda sokağa. Yani bunu bunu kabul edemeyiz. Yani bununla yaşamayız. Bu, bu, bu kabul edilir bir şey değil. Deprem yani, toplanma alanlarına e, bence tabii deprem sırasında sığınmak için büyük AVM'ler yapıyoruz. Dolayısıyla o da bir tedbir galiba. öyle. E, galiba yani öyle diyelim ne diyelim. Yani bakın hani bu yeşil alanları, toplanma alanlarını, kamusal alanlarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz her defasında. Ve e, bu konunun siyasal bir tartışmadan öte yaşamsal bir tartışma olduğunu anlatmaya çalışıyoruz her seferinde. Sizin de mesela iki, iki görüşmede hatırlıyorum, işte bu uçak gemisinin gelmesi meselesini konuştuk. İşte bakın uçak gemisini en son Okyanusta batırdılar, Brezilya'nın kendisi bile kabul etmedi. E, bu cezaevi alanını konuşuyoruz, burası yeşil alan olsun, toplanma alanı olsun diyoruz. Ne kadar önemli bunlar, ne kadar değerli, ne kadar yaşamsal bunlar hepimiz için. Yani günlük siyasi polemiklerin ötesinde şeyler söylüyoruz aslında konuştuğumuz şeyler. Maalesef dediğim gibi yine dönüp dolaşıp. Organizasyon, birlik, liyakat bunların üzerinde duruyor. Yani şimdi şöyle bir dönemde belediyelerin faaliyetlerinin engellenmesi mümkün olabilir mi? Bakın 4 gündür, 5 gündür bana da Türkiye'nin pek çok yerinden hatta başka ülkelerden insanlar şunu soruyor. Belediyeye nakdi yardım yapmak istiyoruz, hangi hesaba yapalım? Biz de diyoruz ki alamıyoruz çünkü daha önce bunu yaptık ve hesaplara el koydular, bloke koydular. İstanbul Belediyesi'nin yardım hesaplarına el konuldu. Soruşturmalar açıldı. Yani biz de ne yapıyoruz? Çaresizlik içerisinde bütün yurttaşların yardımlarını toplamaya çalışıyoruz. İzmir'den onlarca, yüzlerce tır gönderdik. İlk gün, ilk gün hemen, ilk gün akşamında İzmir Büyükşehir Belediyesi bir uçak buradan, bir uçak dolusu malzeme gönderdi ve arkasından da İskenderun limanına gitmek için iki gemi gönderdik. İki gemi dolusu. Malzeme gönderdik çünkü karayoluyla ulaşım mümkün değildi. Ama hani sorunuza gelerek bağlayayım. Bir depremde yapılması gereken ilk şey nedir? İlk şey yolları açık tutmaktır. Yolları açık tutacaksınız ki bir yani kurtarma ve yardım için gelen afat olur, akut olur, başka kurtarma ekipleri bu kurtarma mahallerine ulaşabilsin. İkincisi çıkan yaralıları çıkan insanları çocuk, kadın, büyük erkek bunları tedavi edecek doktor, hemşire, hasta bakıcı ve mekanları ve bunların alet edevatını, ilacını bunları hazır etmek ki bunlar dediğiniz gibi yollar açık olmadığı sürece, hava alanları açık olmadığı sürece buraya ulaşacak işte Özel helikopterler savaş sırasında kullanılan e, ulaşım araçları kullanılmadığı sürece e, bu işin yürümesi imkanı yok. Ve arkasından da bu insanlar için başta işte, yani Hatay'da su olmadığını söylüyorlar ve Adana'dan bir kamyon dolusu su gönderilme ihtiyacı doğmuş. Bunlar Bunların ulaşması lazım ve kar ve kış olduğu için de orada başta kurtarma ve yardım çalışmalarını yapan insanlar olmak üzere dışarıda kalan insanların e, kalacakları çadırların organize edilmesi lazım. Bütün bunlar bir anda yapılabilir mi? E, güçlü bir devlet, büyük devlet ve tecrübe yaşamış bir devlet. Gölcük depremini yaşamış ve işte Erzincan depremini, sizin biraz evvel söylediğiniz Ceyhan depremini, ve İzmir depremini daha sıcak sıcak yapım yaşamış olan yerel yönetimler ve devlet var. Bunların en önce en acilen hayat öpücüğü olarak yapılması gereken şeyleri artık bilen tecrübeli bir devlet var, devlet yerel yönetimler var. İşte bunun yapılamamış olması bundan sonra acımızı daha çok artıracak. Onun için diyorum ki dilerim acımız daha artmaz. Ben e, bu konudaki e, sizin bu tespitlerinizden sonra daha sonra sormak istediğim şey var. Ama onu belki ikinci bölümde yaparız. Çünkü dediniz ki toplanan paraya el koydular. Yani İzmir e, Belediyesi'nde Önceki, toplanan paraya doğru. el koydular. Şimdi bir de DASK sigortadan toplanan paralar var. Bunlar işte bütün taşınmazlarla ilgili... E, belli bir fonda toplanıyor. Bu konuda varsa sizin de e, ikinci bölümde e, bu parayla ilgili onu da sormak istiyorum doğrusu. Yani şöyle şunu söylemek gerekir. Hani bu COVID dönemindeki yardımlardan bahsediyorum. O dönem hatırlarsanız belediyelerin de oradan nakli yardım alıp alamayacağına iletişkin bir tartışma yürütülmüştü. Evet. O, o dönemden bahsediyorum. Ama şunu söylemek gerekir. E, kamu oyunun denetimi Şimdi hani programımızda hukukla ilgili olduğu için biz de hukuk olduğumuz için bir parça oraya da bağlamak isterim. O da şu. Şimdi bir kamu kurum ve kuruluşunun ya da bir sivil toplumun ya da belediyenin yaptığı iş ve işlemin yerindeliğini kim tartışacak? Nasıl denetlenecek? Bu ya hukukla olur ya basın aracılığıyla kamuoyu ile olur. E şimdi bizim hukuk güvenliğimiz tarafsız ve bağımsız bir yargı sistemimiz var mı? Özgür bir basınımız var mı? Bakın yani deprem bölgesindeki görüntülerin bile seçilerek gönderildiği röportajların yarada kesilerek insanların isyanlarının iletilmemeye çalışıldığı Twitter'ın belli bir süre yavaşlatıldığı günlerden geçiyoruz yani kimi nasıl denetleyeceksiniz bu durumda Bu bir sistem sorunudur O yüzden ve bu sistemin yarattığı bu çarpık bu bozuk düzenin yarattığı sonuçlarla her defasında Farklı şekillerde karşılaşıyoruz. Bu bazen deprem oluyor, bazen ekonomik kriz oluyor, bazen salgın hastalık oluyor ya da bazen eğitimle ilgili bir sorun oluyor. Yani bir yönetememe sorunuyla karşı karşıyayız. Çünkü yönetebilecek liyakatli kişilerle karşı karşıyayız. Bakın Afet'in etkili işte bugün yine dünden beri gündemde yani hani ne söyleyelim afatla ilgili tartışmalarıyla ilgili ne söyleyelim? Bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki şu an işte bunların zamanı değil. E Valla zamanı doğrusu isterseniz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir şey söyledi ki çok gerçekten yürekten katılıyorum. Bir partili olarak değil gerçekten katılıyorum. Türkiye'de şöyle bir tartışma bir zemin oluştu. Efendim bu konular siyaset üstüdür. Bunu siyaset üstlü. hiçbir konu siyaset üstü değildir. Her konu siyaset siyasi tercihlerimizin ve yönetim anlayışlarımızın sonucudur ve bu, bunun sonucunda olarak bu, bun, bunun sonuçlarıyla yaşıyoruz. Bakın Afet'in AFET'lere müdahale genel müdürü İsmail Palakoğlu. Kendisi iyi bir insan olabilir. Düzgün bir bürokrat olabilir. Bakın AFET'lere müdahale genel müdüründen bahsediyoruz. Yani bir AFET olacak. O AFET'in olumundan sonraki müdahaleyi koordine edecek en yetkili kişiden bahsediyoruz. E bu kişi İlahiyat Fakültesi tasavvuf bir ana bilim dalı yüksek sans mezunu. Eğitimini olumsuzlamak anlamında söylemiyorum. E, ya da eğitimini küçümsemek anlamında da söylemiyorum. Ve kendisinin geçmişi ki kendi internet sitelerindeki geçmişi Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğü'nde ve Diyanet İşleri Başkanı'nda çalışmış. Oralarda çok faydalı işler yapmıştır. Bir sözüm yok. Ama bu müktesebata yani bu birikime sahip birisinin afetlere müdahale genel müdürü olması kabul edilir bir şey değildir. Yani değildir bu. Bir siyasi polemik için söylemiyorum. Değildir yani. yani. Benim bir hukukçu olarak benim gidip bir ne bileyim tüpit takı yönetmem gibi bir şeydir yani bu. Hani herkesin yapabileceği şey vardır. Yani afetlere müdahaleyi yapacak. işte kaç gündür organizasyonsuzluğu tartışıyoruz. Bu organizasyonsuzluk kendiliğinden olmuyor. Böyle oluyor işte yönetememekten oluyor. Ve her defasında bununla karşı karşıya kalıyoruz. Beş maske dağıtılamadığında da bununla karşı karşıya kalmıştık. Bir ama, dep olarak... dep ama deprem konusunda o kadar artık bu ülke tecrübeli ki. İşte onu söylemeye çalışıyorum. Yani zaten sorun o. Şimdi... Sadece son 30 yılda, son 40 yılda dep yaşadığımız depremleri üst üste koysanız bütün dünyanın deneyiminden daha fazla deneyime ve acıya sahibiz. Bakın sadece 10 yılda, son 10 yılda olan depremleri saysak yeter yani. Ve her defasında aynı şeyleri konuşuyoruz. Her defasında. Ben size söyleyeyim, siyasi iktidar bu depremden önce yeni bir imar affı konuşuyordu. Ve insanlar imar affı gelecek diye kaçak yapı yapıyordu şehirlerimizde. Herkes biliyor etrafına bakın etrafınızda. Şimdi kaç defa imar affı çıkarıldı? İmar affının çıkarılmasıyla ilgili imar barışı adı altında bu sefer çıkardılar. Af demekten hoşlanmadılar herhalde. İmar affına ilişkin düzenlemeyi kamuoyuna nasıl sunduklarını hatırlayın. Yani kendi kendimize yapıyoruz bunu her defasında. Bir başkası gelip bizim evlerimizi yıkmıyor. Biz kendimiz yapıyoruz bunları. Ve şimdi İzmir depremi oldu. 30 Ekim'deki İzmir depreminden sonra 2 yıldır, 2 yılı aşkın süredir birçok şeyi toparlamaya çalışıyoruz ki çok çok az sayıda yıkımdan bahsediyorum İzmir için. E şimdi ve bu, bu süreçte o karşılaştığımız zorlukları düşünüyorum. Yani bir yönetim zafiyetiyle karşı karşıyayız. Çok açık bir şekilde artık devlet mekanizmasının çarklarının dönmediği bir şeyle karşı karşıyayız. Neden? Çünkü her şeyi tek ele bağlamaya çalışıyoruz. Bu bazen Cumhurbaşkanı'nın eli oluyor, bazen AFAD'ın eli oluyor. Yani şimdi diyorlar ki deprem bölgesinde yardımların koordinasyonunu, kurtarmaların koordinasyonunu AFAD yapacak. Doğru, iyi. Bu kötü bir şey değil. Ama bu çapta bir şeyi AFAD'ın tek başına yapması mümkün değil. O zaman yanınıza diğer kurumları da alan, Yine afetin koordinasyonunda ama hep birlikte yapılan bir organizasyondan bahsetmeniz gerekir. E şimdi siz yani çok özür dilerim. Yani bu kötülüğü yaymak istemem ama örnek vermek zorundayım. Bodrum Belediyesi'nin topladığı yardımları taşıyan kamyonun önündeki Bodrum Belediyesi yazısına Muğla Valiliği afişi asmaya çalışırsanız ne anlatabilirim ki ben bu durumda? Evet bu bu bu bana göre en çarpıcı örneklerden oysa. Evet, merkezi bir yönetimle bunların organize edilmesi lazım. Çok çok açık ve net bir şey bu. İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü de bunu e, ifade etti. Tamam doğruydu, soğukkanlı açıklamalar doğruydu. Ama siz bu kadar geniş bir alandaki bir felaketi ve akıl almaz büyüklükteki bir felaketi organize edebilmek için yereldeki bu işin, ee, uzmanlarıyla yereldeki bu işin e, e, yetkilileriyle organize ederek yapabilirsiniz bunu başarabilirsiniz bu çok açık yerelle bağlantı yerelle bu işi organize etmeden bu işi çözemezsiniz ki ve de tecrübeli olan yani bu işin tecrübesini yaşamış olan bölgeler işte Marmara bölgesi Ege bölgesi işte İzmir buradaki yerel yönetimlerin tecrübelerini mutlaka değerlendirmelisiniz. Hatta bana göre aklıma öyle geliyor. Diyorum ki yani bu depremin haberi duyulduğu anda deprem bölgelerindeki yerel yöneticilerden tecrübelileri merkeze çağırıp bu organizasyonu birlikte yapmak. Yani öyle öyle düşünüyorum. Evet bakın şimdi aklıma geldi hemen internetten aradım ve buldum. Bakın bir örnek vereyim size. Ee, haberin tarihini de vereyim. 2020 yılından bahsediyorum. 2020 yılında İstanbul'da AFAD, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı yapmış, İzmir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı çağırmamış toplantı diye. Böyle bir şey olabilir mi? Yani siz yerel yönetimin, yani sokağın her yerini bilen, o sokaklarda her gün çöp toplayan, park bahçe temizleyen yerel yönetimin deneyimini sırf sizinle aynı siyasi görüşte değil diye nasıl yok sayarsınız? Yani İstanbul'da AFET Koordinasyon Değerlendirme Toplantısını belediye olmadan nasıl yaparsınız? Yapıyorlar işte. Bakın Antakya Belediye Başkanı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız depremden çok kısa bir süre önce katıldığı bir televizyon programındaki açıklaması tekrar dolaşıyor sosyal medyada. İzleyin lütfen. Soruyor oradaki gazeteci arkadaşımız. Hatay depreme hazır mı? Değil diyor. Çünkü şu yok, bu yok, bu yok, bu yok anlatıyor. Bakanlıklar cevap vermiyor diyor. Aynı şeyle biz İzmir'de karşı karşıyayız. Ya bir yazı gönderiyoruz, bir talepte bulunuyoruz. Yanlış olabilir talebimiz, haksız olabilir. Yani reddetmek lütfunda bile bulunuyorlar. Aylarca bekliyoruz. Aylarca cevap bekliyoruz. E şimdi yani bu yani, bu, bu merkezi organizasyona evet ama evet, yerel evet. yerelin yetkilileri, yerelin deneyimiyle bu işi yürütmek gereği çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Murat Bey'cim isterseniz bir ara verelim ve bu arada e, biz de aynı zamanda e, ikinci bölümle ilgili konuşmamızın çerçevesini e, belirleyelim ve size daha çok e, bu işin içinde sıcağında yaşadığınız için daha çok söz verelim. Tamam. 95.0 Açık Radyo'da hukuk güvenliği programı bugün 9 Şubat 2023'te Hukukun güvenliğini, depremde hukuku ve deprem sonrası hukuku Sayın Murat Aydın'la Aynur Hanım'la birlikte dinliyoruz ve konuşuyoruz. Aynur Hanım. Evet, Murat Bey az önce yıkılan bina sayısının 6.000'i geçtiğinden söz etti. Biz programa girerken de ölü sayısı 13.000'i, yaralı sayısı da 63.000'i geçmişti. E, ulaşmıştı bu rakamlara. İnşallah daha fazla geçmez ve bugün 9 Şubat. Eee örneğin eee 4.9 ya da 5 iki tane rapor var. Eee Antep ıssahiye e, yine deprem olmuş. Adıyaman, Çelikan'da, Hatay Hassa'da, Malatya Doğanşehir'de 4.2, Yeşilyurt'ta Türkiye'de 3.9, Maraş Büyük'sunda e, 3.1 diye devam ediyor. Pazarcık'ta 2.8. Yani artçılar herhalde bunlar devam ediyorlar. Eee ve Şöyle de bir iddia var. Carlo D Aglioni, İtalya Jeofizik Balkonoloji Enstitüsü Başkanı, e, Türkiye'nin 3 metre kaydığını iddia ediyor ve o kadar etkiliydi ki Finlandiya'da bile hissedildi, tespit edildiği gibi. Açıklamalar var diğer jeofizik e, uzmanları tarafından da yapılan. Şimdi e, internette ne bir bilgi. E, 6 Şubat depreminin ilk saat e, 04:17'de gerçekleşti ve Twitter bilgisine göre APAT ön raporunu saat 05'te aslında resmi makamlara sunmuş. E, ve baktığımız zaman e, 10 ile e, yayıldığına ilişkin de sabahın erken saatlerinde haberler geldi. E, Malatya'da ordu var. E, Diyarbakır'da adına da kol ordu var. Malatya'da Tugay var. Her yerde asker var. Ordunun hazır kıtaları e, hemen e, harekete geçirilebilirdi. Yani binlerce genç insan ee, enkazlara e, en kısa sürede ulaştırılmaz mıydı? Hani yapılabilirdi diye iddia etmiyorum ama emir mi geç verildi acaba? Afat emir mi bekledi? E, merkezi otoriteye bu kadar bağımlı olmak e, acaba e, ne tür sorunları beraberinde getiriyor? Öncelikle bu konudaki fikrini sormak istiyorum Murat Bey'in. Ardından da olağanüstü süreciyle ilgili sorularım olacak kendisine. Buyurun efendim. Yani şöyle Aynur Hanım zaten söylediğiniz şey çok çarpıcı ve önemli olan zaten bu aslında bunu bunu konuşuyoruz bir yerde. O da şu. Şimdi her şeyi merkezileştirmek bu yüzden sorun işte. Hani eski eskiden hukukta ademi merkeziyet dediğimiz merkeziyetçilikten uzak bir yönetim anlayışıyla merkezi yönetim anlayışının dengesinden bahsederdi. Şimdi Biraz esprisi yapıldı ama önemli bir tespitti o. Mesela Haydarpaşa Garı'nda meydana gelen yangının Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla söndürüldüğüne dair bir açıklama yapıldı. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanı o oh, gidin o yangını söndürün diye bir talimat vermemiştir. Yani dilinden gitmişlerdir oraya ama bu konuyu açıklayan ilgili bürokrat bu sözü söylemek ihtiyacı duydu. Şimdi her şeyi Sayın Cumhurbaşkanının talimatlarıyla yapıyorsanız işte böyle bir şey olduğunda Kıpırdayamaz hale gelirsiniz ya da acaba ben inisiyatif almalı mıyım durumuna düşersiniz. Ya da yöneticileriniz liyakat üzerine değil birileriyle yakınlık ya da uzaklık üzerine tespit edilmişse o zaman o yöneticilerimiz kendisini seçenlerin, belirleyenlerin yani var edenlerin reflekslerini bekler bir süre ve ondan sonra ona göre hareket eder. İşte bu en büyük sorundur. Hiç kimsenin bir şey söylemesine gerek kalmaksızın inisiyatif alarak hareket edebilecek o kadar çok şey var ki. Şimdi bakın en başta yolların açık tutulmasından bahsettik. Ama siz de söylediğiniz orada silahlı kuvvetlerin ciddi bir varlığı var orada. Mesela ben askerliğimi istihkam fıgayında yaptım. Yani bir ordunun ilerlemesini kolaylaştıran koldur istihkam kolu. Yani işte köprü yapar, yol yapar vesaire. Şimdi bir ordu savaş ortamında Otoyol açık mı değil mi diye bakmaz ki ya da orada yol var mı köprü var mı diye bakmaz ki intikal eder bir yerden bir yere intikal eder ve bu intikal ile ilgili onlarca senaryosu çalışması vesairesi vardır. Ama biz bütün bunlar için hareket kabiliyeti olmayan hareket etmekte tereddüt eden kurumlarla karşı karşıyayız. Mesela eskiden silahlı kuvvetlerin emasya taburları vardı. Emniyet, asayiş, yardımlaşma taburları dediğimiz taburlar. Bunlar böyle bir deprem anında, bir felaket anında, ciddi bir toplumsal olay anında doğrudan müdahale ederler, sahaya çıkarlar. Ama işte askeri vesayeti kaldıracağız, kaldıracağız deyip bu emasya taburlarını bile ortadan kaldıran, emasya ile ilgili düzenlemeleri bile ortadan kaldıran siyasal anlayışla karşı karşıyayız. Yani Darbe korkusu buralara mı vardı yani? Bu aşamalar mı geldi? E şimdi AFAD'ın verdiği ön rapora rağmen hareket edemeyenler ne yapacak? E belediyeler bir parça kendi refleksleriyle hareket etmeye çalışıyor. E onlara da durun. Olmaz. Sizin göreviniz değil. Biz yapacağız. E bu sefer insanlar kendileri uğraşıyor. Bakın ben işte sabahtan beri İzmir'deki Karşıyaka'daki yardım toplama merkezlerini dolaşıyorum. Yani genç, yaşlı, çoluk çocuk, herkes bir inisiyatif kullanarak bir şey yapmaya çalışıyor. Kimse onları çağırmadı, kimse onlara bir şey demedi. Ama bu işte toplumsal reflekstir. Kurumların ve toplumların refleksleri olur. Kimsenin size emir ve talimat vermesini beklemezsiniz. Bir durum olur. Durumdan vazife çıkarırsınız. O vazifeyi icra edersiniz. İşte buradan talimat gelecek, buradan emir gelecek diye bakarsanız e, o zaman çok kıymetli ama çok kıymetli zamanı kaybetmiş oluruz ve o da ciddi bir sorun olur hepimiz için. E, bu verdiğiniz örnek de aslında e, neyi yaşadığımızı göstermesi bakımından çok çarpıcı gerçekten. Çok çarpıcı. Efendim bir de e, olağanüstü hal ilan edildi 10 ilde. Maraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Malatya, Kilis, Antep, Osmaniye, Adana. 10 il. Yanlış saymadıysam. Şimdi e, tabi burada e, 2935 sayılı o hal kanunu yürürlüğe girdi e, ve doğal afet durumuna dayalı olarak e, bu ilan yapıldı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın e, olağan kurallara uymadan doğrudan kanun kararname çıkarma yetkisi geldi. Angarya getirilebilecek anayasa 18 ne diyor? Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. Angarya ne demek? Olağanüstü halin e, doğal afetlerle ilgili e, çalışma sistemi nedir? O hal ko koordinasyon kurulu var bir de e, merkezi yönetime bağlı. Bu koordinasyon kurulunun görevi nedir? Başında kim var? Neler yapılabilir? Sivil toplum, e, siz, e, demin yerel yönetimin önemine e, dikkat çektiniz ama bir o kadar da sivil toplum ve gönüllüler var ve onların koordine edilmesi lazım. İnsanlar e, can havliyle e, merkezi otoriteye duydukları güven ve televizyondan öğrendikleri haberlerin kendilerinde yarattığı infialle ellerinin yettiğince bir şeyler yapıp bölgeye gidiyorlar ve bir kaos durumu var. E, bunların hepsini bir araya getirdiğimizde... Koordinasyon kurumundan neler bekleyebiliriz? Hepsini bir arada size söyleyeyim. Siz zamanın evvel deyince görüştüğünüzü de, paylaşırsanız sevinirim. Teşekkür ederim. Ama şunu önce söyleyeyim. Şimdi devletin kurumlarına karşı duyduğumuz kaygı deyin, güvensizlik deyin, emin olamama deyin, ne derseniz deyin, var hepimizde. Tamam. Ama hani devletin kurumlarını da bu kadar da yabana da atmamak da gerekir. Yani devletin kurumuna güvenmeyip, Adı soyadı bile belli olmayan kişilerin haberlerine güvenmek de bir ayrı sorun olsa gerek. Mesela refakatsiz kalan çocuklar. Şimdi bak, görüyorum sosyal medyada kimileri bu çocuklarla ilgili organizasyonlar yapmaya çalışıyorlarmış. Kim bunlar bilmiyoruz. Ne yapacaklar bilmiyoruz. Yani devletin kendi sosyal hizmet politikaları var. Kötü de olsa, iyi olmasa da, aksasa da ki pek çoğunu Yanlışlarını vesairelerini her defasında dile getirmiş birisiyim. Ama yine de herhangi bir X kişisinden daha güvenlidir ne de olsa. O yüzden hani tamam devletin kurumlarına ilişkin eleştirilerimizi yapalım, onlarla ilgili kaygılarımızı dile getirelim. Ama onun yerine de koyabileceğimiz ne olduğu belli olmayan kişiler yok nihayetinde. Bu devlet kavramından da kastım merkezi yönetimi de yerel yönetimleriyle de birlikte bahsediyorum. İşte meslek odalarından bahsediyorum. Yani ne de olsa resmi bir e, yapılar, resmi yapılardan bahsediyorum. O hal konusuna gelince yani tabii bir hukukçu olarak ve bu durumu yaşayan, gören birisi olarak afet nedeniyle, tabii afet nedeniyle o hal ilan edilmesini o hal ilan edilmesini doğru buluyorum. Çünkü sonuçta yapılacak şeyler için bir hukuki çerçeve oluşturulur. Ama tabii kaygılıyım. Bu siyasi iktidarın olağanüstü hal yetkilerini nereye kullanacağı konusunda, nasıl kullanacağı konusunda kaygılıyım. Çünkü geçmiş deneyimi hatırlıyorum. 2-3 yıl önce mesela terörle mücadele için Fethullahçı terör örgütüne karşı mücadele için çıkarılan o halin verdiği yetkiyle siz kış lastiklerine ilişkin kararname çıkarıyorsanız ne söyleyebilirim ki ben bu durumda? Tabii afet nedeniyle çıkarılan o halde de e, merkezi Hükümete verilen yetkiler bu afetle ilgili kurtarma, hasarın ve zararın giderilmesine yönelik faaliyetlerle ilgilidir. Mesela belli bir bölgeye girimini veya orada yerleşimi yasaklama yetkisine sahiptir. Bu gereken bir şey işte dedim ya yolları açık tutmanız gerekir, oraya girişi yasaklamanız gerekir gerekirse. Ama şimdi mesela önümüzdeki süreçte bu yetkinin, Oradaki sorunların gizlenmesi, örtülmesi amacıyla basının üzerine bir baskı aracı haline getirilip getirilmeyeceğinden de emin değilim doğrusu. Ama ne olursa olsun kötüye kullanılacak diye yapılan bir şeyin doğruluğunu da inkar edecek halimiz yok. Yani hukuk biliminin namusu gereği, hukukçu namusu gereği bu doğru bir karardır. Bu karar yerinde verilmiş bir karardır. Ben geç verildiğini de düşünmüyorum. Birkaç gün geçtikten sonra verildi ki ancak zaten böyle bir karar, böyle hemen pat diye verilebilen bir karar değildir. Bugün de mecliste gelecek bildiğim kadarıyla bu konu. Çünkü meclisin onayından geçmesi gerekiyor. Karar doğrudur. Siyasi iktidar bunu kötüye kullanırsa o zaman ona dair eleştirilerimizi de ya da ona dair tavrımızı da elbette ortaya koymak gerekir. Bu, bu kararın yani o hal kararının bence yaratacağı en önemli şey, yani çalışma vesaire de değil, hani zaten bugün insanlara siz gelin şurada çalışın ya da şu araç gelecinizizi verin dediğimizde zaten veriyorlar Vermeyenden o hal bunu alma yetkisini sağlıyor Elbette sonra bunun bedeli ödenecek yani bedensiz değil bu iş bittikten sonra ona da yasa belli ölçülerde düzenliyor ve hallediyor veya işte mesela belli gıda maddelerinin ilaçların kimyevi maddelerin yakıtın üretilmesinin naklini satışını sınırlayabiliyor, düzenleyebiliyor ki bunlara çok ihtiyaç var şu an. Yani bütün bunlar için ihtiyaç var. İşte eğitim öğretimi ara vermekten trafiğe yönelik tedbirler almaya kadar pek çok e, yetki sağlıyor e, olağanüstü hal kanunu. Yani evet. o hal o hal bir hukuk sistemi, evet, hukuksuzluk bir... sistemi değil. Değil. Evet, yani o halin ilan edilmesini bu yapılacak şeylere bir hukuki çerçeve koyması bakımından doğru buluyorum. Bu kötüye kullanılırsa ya da yanlış uygulanırsa o başka bir tartışmadır ki bu her hukuksal kurum için yapılabilecek bir tartışmadır. Ama şunu söyleyeyim, o hal koordinasyon kuruluyla halledilebileceğini düşünmüyorum. Doğrudan bölgede bir olağanüstü hal bölge valisi belirlenmelidir. Daha önce bunu... Terörle mücadele bakımından hatırlarsınız, o hal bölge valiliği vardı Diyarbakır'da vesaire. Sahada yetkili bir bölge valisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii şunu şunu da biliyorum. Bugünkü e, siyasi iktidarın yönetim anlayışını düşünüyorum. Şimdi her şeyi saraya bağlayan bir anlayış orada inisiyatif alabilen, yetki kullanabilen, bir şeyleri yapabilen bir Yetenekli, donanımlı bir bali atar mı? Ondan da emin değilim. Yani Antakyalı bir doktor arkadaşım söyledi, ya dedi ki yani bir musluktan su akıyor ve herkesin sadece o musluktan su içmesini istiyorlar. Bu olmaz, bunu dağıtman gerekir. Bu, bu organizasyonu dağıtman ama hani tıpkı dedi bir şadırvandaki gibi bir merkezden suyu akıtman ama çok muslukla insanlara bu musluğu vermen, suyu vermen gerekir dedi. Güzel bir örnekti bence. Merkezi koordinasyon önemlidir ama bunu pek çok paydaş dahil ederek bu süreci yapman gerekir. Belki OHAL bu konuda biraz daha fırsat sağlayacaktır ve biraz daha e, hukuki çerçeve sağlayacaktır. Bu bakımdan önem önemli olduğunu düşünüyorum ben bu OHAL ilan edilmesinin en azından yapılacak şeyler için bir hukuki çerçeve oluşturacaktır. E, o hal ile ilgili söyleyebilecekler başka yukarı bunlar. Evet. Bir de ben size Fuat Oktay'ın Dünkü açıklamasıyla ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Evet. Ee, bu kadar insanın 100 bin, 300 kişinin alın terine ve 110 bin metrekarede bu kadar alanı kapsayan afet alanından bahsediyoruz. Bunların üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara yazıklar olsun dedi. Ve e, 790 o an itibariyle artçı e, olduğuna dikkat çekti. Ve 66 ülkeden de arama kurtarma ekibinin sahada olduğunu söyledi. E, ve sahadaki toplam görevi sayısını da 103.800 olarak açıkladı. Ben şeye takıldım yani kendisi seçilmiş değil atanmış biri. Evet, evet. Şey, anayasadaki yetkisine dayalı olarak Cumhurbaşkanı e, kendi kabinesini belirliyor. Türkiye'de artık bir hükümet yok. Cumhurbaşkanı kendi kabinesini bilmiyor ve bu kişi de atanmış biri ama öyle bir konuştuk ki eleştirilere kapalı ve eleştirilere sistem eden bir dil yani tipik bir yerleşik uygulamada çok rastladığımız siyasetçi diliydi. Yani bir bürokrata yakışan bir dildi, siyasetçi. Siyasetçi midir artık Cumhurbaşkanı yardımcısı e, bürokrat değil midir? Vallahi, Kendisinin görevi nedir? Bir, bir cevaplı olarak da bunu soruyorum size. Ben mi e, sistemi algılamakta zorluk çekiyorum? Bu dilden çok rahatsızım. Ne dersin? Yani bu sistemde artık bizim bence il müdürlerimiz bile siyasetçi. Bürokrat vasıflarını kaybetmiş durumdalar. Kaymakamlarımız, valilerimiz bile siyasetçi. Yani. Evet, yani. Ben birkaç defa dil sürçmesiyle de olsa karşılaştım ki bizim bulunduğumuz ortamda olunca toparlamaya çalıştılar ama anlaşılan günlük konuşmalar öyle. Parti binamızın yanında diye konuşuyor mesela AK Parti binası ile ilgili. Bunu konuşan il müdürleri, bürokratlar gördü. Yani e, ne diyebilirim? Hani bu <gülüyor> şeyi yani işte... merkezi yönetim bürokratları artık e, iktidar partisinin bir ajanı gibi, e, bir görevlisi evet. gibi çalışıyorlar evet. değil de mi? Parti devlet Parti evet. devlet anlayışı işte bu. Parti devlet anlayışı. Yani e, Türkiye'nin zaten sıkıntımız şeyimiz bu. Yani düşünebiliyor musunuz hani bir yerinde yapılacak kurtarma faaliyetinin bile bir siyasi tartışma ve tercihler üzerinden yürütülmesi. Şimdi Sayın Oktay belki şeyi düşünüyor. Işte, efendim bunları şimdi konuşmayalım. En zaman konuşacağız. Yani hiçbir yönetici hele hele bu kadar kötü yönetilen bir ortamda bir kriz anda Hiçbir yönetici kendisini eleştiriden azade sayamaz ki. Sayamaz. Yani insanlar bunu söyleyecek. Söyleyecek. Bakın dün Sayın Kılıçdaroğlu Antakya'daki havaalanında Büyükşehir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin araçlarının çalıştığını ve orayı tamir ettiklerini, etmeye başladıklarını söyledi. Hatta çok da sert bir açıklama yaparak gelin tutuklayın o zaman. Hani bizi yaptırmıyorsunuz. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Efendim biz orayı zaten ilk günden itibaren tamir etmeye başlamıştık. Ankara Büyükşehir'in kamyonları oraya molos toplamaya geldi. E şimdi peki bunun ilk günden beri orayı tamir etmeye uğraştığınızı biz niye bilmiyoruz? Madem öyle bir şey yapıyorsunuz. Yani Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine bunu söylüyorsunuz. Yani düşünün bakın ne söyledik en başta. İlk yapılması gereken şey ulaşımı açmaktır. Ve... Böyle bir deprem felaketi olduğunda da en önemli ulaşımlardan birisi de deniz ve hava ulaşımdır değil mi? Karayolları büyük sorunludur çünkü her zaman. E şimdi siz depremin en ciddi hasar verdiği, en çok can kaybının olduğu şehrin havaalanını hayatta üzerine yapmışsınız. Amikovas'ının gölünün olduğu yere yapmışsınız ki o havalan 2-3 defa su bastı. Yetmemiş, o havalanında pay kırığı olmuş. Onu tamir etmek için bile bu kadar zamandır hareketsiz kalmışsınız. E sonra bunu söylediğiniz zamanda bu siyaset yapmak acılar üzerinden rant elde etmek oluyor öyle mi? Yani hani ispetirörün lafıyla diyeyim yani hadi oradan derler adama yani hadi oradan derler. Yani bu mu siyaset yapmak? İşinin beyefendiler işlerini yapsınlar. İşlerini yapmıyorlar. Ora buna laf yetiştirmeyle uğraşıyorlar. Elbette ki iktidar yönetim sorumluluğu kimdeyse, yönetim sorumluluğu kimdeyse o sorumluluğu icra edenler o sorumluluğu yapmalarına ilişkin eylemlerinden eleştirilirler. Eksik ya da yanlış olduğu şeyler söylenebilirler. Bu, bunun çok zor bir süreç olduğunu biliyoruz. Çok olağanüstü bir şey olduğunu, çok büyük bir afet olduğunu biliyoruz. Eşi görülmemiş bir şey olduğunu biliyoruz. Kimseye haksızlık etmek istemeyiz. Ama canım yani en temel şeyleri de yapmaktan geri kalmış bir yönetim anlayışına da kusura bakmayın da birkaç cümlede edelim yani. Yani bakın. Toplum, biz hepimiz dişimizi sıkıyoruz. Öfkemizi içimizde tutmaya çalışıyoruz. Yani şu, şu duyguyu anlayamıyorlar mı? Orada siz depremde bir yıkılmış bir binanın önündesiniz. İçinden eşinizin, çocuğunuzun sesi geliyor. Beni kurtarın diyor ve siz hiçbir şey yapamadan orada bekliyorsunuz. Bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu anlayamıyorlar mı? İki çift lafa katlanamıyor beyefendiler. Evet, süremiz aslında doldu. E, bu programın sınırları çerçevesinde Murat Beyciğim, Aynur Hanım e, bir e, çok bir son söz söyleyelim ve programımızı maalesef burada keselim. Ben şunu söyleyeceğim, e, sosyal medyada çok paylaşıldı bir Japon katılmış bir televizyon programına ve bina nasıl afedilir? Ben anlayamıyorum demiş. Şimdi siz de eski yapısı dediniz, yeni binaların karkas halinde bile yıkıldığını söylediniz ve imar barışından söz ettiniz. Aslında işin bir de bu yanı var. Dolayısıyla bir sonraki yakın bir zamandaki programda ya da sizinle aslında bu konuyu konuşmak isteriz. Hem depremin de tablosu biraz netleşmiş olur diye düşünüyorum. Daha sakin, daha somut bilgilerle daha hukuki ağırlıklı bir çalışmayı da sizinle tekrar yapmak isterim kabul ederseniz. İsterim. Elbette, elbette, elbette. O zaman çok teşekkür ederiz Murat Bey. Yeni ben bir çok... program evet ulaşalım. Ben... Buyurun. Çok teşekkür ederim ben de yani herkese tekrar geçmiş olsun diliyorum ama şunu söyleyeyim kimse bütün bu zorluklara ve kötülüklere rağmen kimse umutsuz olmasın. Ülke ayakta ülke herkesin yüreği gönlü emeği herkesin bölgede bunun üstesinden geleceğiz. Zorluklar yaşayacağız, acılar yaşayacağız. Ama üstesinden geleceğiz. Ayakta kalacağız. Yani başaracağız. Ya yani çok zor şeyleri başardık. Bunu da başaracağız. Dilerdim ki bunu daha iyi bir organizasyonla, daha az kayıpla başarmak. Ama ne yapalım? Bunundan da ders çıkarmak bütün hepimizin görevi. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Kimse yani kimse bu ülkenin geleceğinden vazgeçmesin, kimse bu ülkenin geleceğinden endişe etmesin. Bunu da başaracağız. Çok Peki. teşekkür ederiz. Evet. Dilerim acımız artmasın, kayıplarımız artmasın ve bundan sonrası daha iyi yürütülebilsin. Doğa yalanı sevmiyor. Ben de onu söyleyeyim. Doğa bize evet. gerçekleri gösterdi bir kere daha. Evet, evet, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın diyelim izleyicilerimize. Selahattin'e başta olmak üzere ve Açık Radyo'da çalışanlara teşekkür ederim. Tekrar hoşçakalın. Hoşçakalın.